Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirir de onu yerdeki bir takım kaynaklara sevk edip depolar. Sonra da onun da rengarenk çeşit çeşit ekinler çıkarır. Daha sonra onlar kurur. Sen onu sararmış vaziyette görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Elbette bunda aklı selim sahibi olanların alacağı ibretler vardır. Hiç Allah'ın... Göğsünü İslam'a açması sebebiyle Rabbi tarafından nura kavuşan kimse kötü tercihinden ötürü fıtratını değiştiren, kalbi katılaşan, göğsü daralan kimse gibi olur mu? Yazıklar olsun kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara. İşte onlar besbelli belli bir sapıklık içindedirler. Allah sözlerin en güzelini indirmiştir. Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği bu söz her tarafı birbirini tutan, gerçekleri farklı üsluklarla tekrar tekrar beyan eden bir kitaptır. Rablerini tazim edenlerin derileri, onu okuyup dinlerken ürperti duyar. Sonra derileri ve kalpleri, Allah'ı anmakla ısınıp yumuşar, sükûnet bulur. İşte bu, Allah'ın hidayetidir ki, onunla dilediğine yol gösterir. Ama Allah'ın şaşırttığı kimseyi ise, hiç kimse doğru yola koyamaz. Büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde kendisini en şerefli uzvu olan yüzüyle azaptan korumak için çabalayan kimsenin haliyle güven içinde olan müminin durumu hiçbir olur mu? Zalimlere kazandığınız şeylerin meyvesini tadın bakalım denilir. Kendilerinden önce geçmiş bazı halklar da peygamberleri yalancı saydılar da hak ettikleri azap onlara hiç farkına varmadıkları, hiç ummadıkları bir yerden geliverdi. Allah onlara dünya zilletini tattırdı. Ahiret azabı elbette daha müthiştir. Bunu bir bilselerdi. Gerçekten biz, insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye, bu Kur'an'da her türlüsünden temsiller getirdik. Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle, her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dosdoğru ve Arapça bir Kur'an olarak indirdik. İşte şimdi Allah bir temsil daha getiriyor. İki adam var. Bunlardan birincisi birbirine rakip, birbiriyle hep çekişen ortakların emrinde, diğeri ise sadece bir kişinin emrinde çalışıyor. Bu ikisinin durumu hiç olur mu? Olmaz elhamdülillah. Fakat çokları bu gerçeği bilmezler. Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız. Uydurduğu yalanı Allah'a maleden, Yahut yanına kadar gelen gerçeği yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kafirler için cehennemde yer mi yok?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 azizün zünti tikam değil midir